Sorumluluk imtihandır. Kardeşimle hasbihal. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Rabbim seni hayır ve selamet içinde kılsın. Geride bıraktığın Ramazan'ı, af ve bağışlanma, karşıladığın bayramı senin ve İslam ümmeti hakkında hayırlı ve mübarek eylesin. Süleyman'ı aleyhisselamı bilirsin. Allah Sübhanehu ve Teala, onu Kur'an'da ilim ve anlayışlı olmakla zikretmiş ve övmüştür. Biz meseleyi Süleyman'a fehmettirdik. N.B.A. 79 Andolsun biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. N.M. 15 Allah Sübhanehu ve Taala Süleyman Aleyhisselam'a mülk verip, onu insanlar, hayvanlar ve cinler topluluğundan sorumlu kılınca, Süleyman bu durumu şöyle anladı.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 ve bu şerefli davaya hizmet etmekle şereflendirmişse, bu satırlarda senin de payın vardır. İlim ve anlayış sahibi Süleyman'ın övüdü kulaklarında çınlamalı. Günlük yaşantının unutulmazları arasında olmalıdır. Yani sen sorumluluk almakla imtihandasın. Rabbin seni deniyor. Bu imtihanın şükredenlerinden olursan, bu senin iyiliğin içindir. Şükretmez ve nankörlerden olursan, sadece nefsine zarar verirsin. Seni imtihan eden el-Kerim olan Allah'tır. Bugün sana lütfedip, ihsan ve keremiyle İslam'a hizmet etme şerefi nasip etti. Sen buna nankörlük edersen, bunu senden alıp, bunu hak eden ya da imtihan sırasını bekleyen başka bir kula verecektir. Ayrıca O, Sübhanehu ve Taala el-Gani'dir. Zengindir, ne sana ne de şükrüne ihtiyacı yoktur. Sen ona şükredip, onu layıkıyla övmezsen dahi, onu hamd ile tesbih eden sayısız kulları vardır. Senin ona muhtaçlığın ve onun senden ve alemlerden müstani oluşunu şu ayetler ne de güzel anlatıyor. Ey insanlar! Allah muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve ölmeye layık olan ancak odur. Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç bir şey değildir. Fatır Suresi 15 ila 17. Senin de paylaşmak istediğim mesele ise ne yaptığınızda şükredenlerden olacağımızdır. Biliyorum ki ne sen ne de başka bir Müslüman kendisine verilen bir nimetin imtihanında Nankörlerden olmak istemez. Şimdi beraberce şükredenlerden olmanın yolunu araştıralım. 1- Sorumluluğun Allah'tan ve O'nun fazından olduğunu bilmek Bir nimete şükrün birinci adımı farkındalıktır. İnsanın Allah'ın umumen her nimetin sahibi olduğunu ikrar ettiği gibi, hayatın içindeki hususu nimetleri de fark edip bunun şuurunda olmasıdır. Süleyman aleyhisselam ne güzel demişti. Mülk ve sorumluluk nimeti için. Bu Rabbimin fazındandır." Bu satırları okurken hamdolsun dediğini duyar gibi oluyorum. Hepimiz bu nimetlerin Allah'tan olduğunu biliyor ve ikrar ediyoruz diyorsun. Ben acele etme derim. Daha kelamın dibacesindeyiz. Sen de biliyorsun ki İslam alametler dinidir. İddialar dini değil. Yani hamdolsun ya da ben bunun Allah'tan olduğunu biliyorum demekle iş bitmiyor. Sana umumi bir kaide söyleyeceğim. Bir şeyin Allah'tan mı, insanın nefsinden mi kaynaklandığını ayrıştırıcı bir kaide. Dua ve ihlas. Evet, dua ve ihlastan başkası değildir bu kaide. Bir insan hayatında olan bir şeyin Allah'tan olduğunu hakkıyla kabul ediyorsa... O şeyi duayla koruma altına alır. Bunda şaşılacak bir durum yoktur aslında. Şayet hayatındaki sorumluluk nimeti Allah'tansa, onu koruması, seni ona ehil kılması, onu dünya ve ahiretine hayırlı kılması için başvuracağın melce, Allah Sübhanehu ve Ta'ale olacaktır. Yok, o nimeti kendinden bilip, gizli bir karunluk havasına ve kibrine kapılmışsan, o işe dair beklentilerin nefsinden olacaktır. Bunun ilk tezahürü de duayı terk etmendir. Şimdi nefislerimizi kontrol edelim. Biz Süleyman aleyhisselam gibi bu nimetin Allah'ın fazlından olduğuna mı, yoksa Karun gibi bunu hak ettiğimize, bizdeki özelliklerden dolayı bunu elde ettiğimize mi inanıyoruz? Örneğin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hidayetin Allah'tan olduğunu ikrar ediyordu. Bundan dolayı onun en çok yaptığı dua, Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl, duasıydı. Müslim Tirmizi. Mesela Süleyman aleyhisselam, mülk ve sorumluluğun Allah'tan olduğuna, bunun onun fazlı ve ihsanı olduğuna inanıyordu. Onun için şöyle dua ediyordu. Süleyman,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 Kasas Suresi 78 Sakın nankörlerden olma. Sakın kibre kapılma. Allah'a karşı tegebbür etmenin, nefsi ve hevayı ilah edinmenin en açık alameti, duayı terk etmektir. Duayı terk, kulluğu terktir. İnsanın kendini ve işlerini Allah'tan, O'nun yardımı ve beraberliğinden müstahni görmesidir. İşlerimi ıslah etmem için, senin yardımına ihtiyacım yok, ilanı küfrünün belirtilerindendir. Duaysa kulun, kulluğunu itirafıdır. Allah'ın gücünü, kendinin acziyetini, O'nun şanının yüceliğini, kendinin O'na karşı zilletini ilan etmesidir. Her şeyin O'ndan olduğunun, O'nun fazlı ve keremi olarak kula ulaştığının kabulüdür dua. Bir diğer belirleyici unsur ihlastır. Şayet bir şey Allah'tansa, Sübhanehu ve Teala, ve biz buna yakinen inanıyorsak, O'nun dönmesi gereken yerde Allah olmalıdır. Şunu söylemek istiyorum. Örneğin, sen bana bir görev verdin. Benden her sabah iş yerini açıp, akşam olunca da kapatmamı istedin. Bunun karşılığı olarak da bana bir ücret nimet verdin. Daha sonra beni kontrol ettin ve gördün ki ben, Esnafın gözüne girip bana ne kadar kalmış demeleri için onların iş yerlerini açıp kapamış, seninkini ihmal etmişim. Sonra sen bana soruyorsun, en iyi ücreti kim veriyor? Kimin razı edilmesi gerekir? Burada en büyük fazilet ve ihsan sahibi kimdir? Ben ağzımı doldurarak ve göğsümü gererek sen diyorum. Bu söz koca bir yalandan başka bir şey değil midir? Madem bu nimetin sahibi Allah'tır, öyleyse kulluğunu O'na yapmalı. O'nun rızası için çalışmalısın. İnsanların beğenisini kazanmak, ne çalışkanmış, ne kadar güzel hizmet ediyor, her şeyle davaya adanmış ve benzeri sözlerini duymak için çalışıyorsan, bu nimetin Allah'tan olduğuna inandığını söylemek, yani şükrün koca bir yalandır. Şimdi Allah'a sığınalım. Ve bu gerçekler ışığında nefsimizi muhasebe edelim. Kimi razı etmek ve beğenisini kazanmak için hizmet ediyorsak, o nimetin asıl sahibi de odur. Ben şirke, orta hiç ihtiyacı olmayanım. Kim bir amel yapar ve o amelde benimle beraber başkasını ortak koşarsa, onu da amelini de terk ederim. Müslim hadisine muhatap olmamak için toparlanmalıyız. Şehit, alim ve zengin çağrılıp, insanların gözleri önünde riyaları yüzlerine vurulacak ve kulluk ettikleri insanların gözleri önünde yüzüstü ateşe sürükleneceklerdir. Kıyamet günü ilk sorguya çekilenler şu üç kişidir. Birincisi, Allah'ın kendisine ilim verdiği alimdir. Allah ona, sen bildiğine neler yaptın, nasıl amel ettin diye soracaktır. O da, ey Rabbim, ben gece gündüz demeden ilmimle amel ediyordum diye cevap verir. Bunun üzerine Allah, yalan söylüyorsun der. Melekler de, yalan söylüyorsun. Maksadın, insanların sana alim demeleriydi. Ve o da, söylendi derler. İkincisi, Allah'ın kendisine mal mülk verdiği zengin bir kimsedir. Allah ona, ben sana pek çok nimet lütfettim, onları nasıl, nerede kullandın diye soracak. O da, ey Rabbim, ben gece gündüz onları tasadduk ettim, senin yolunda harcadım diyecektir. Allah ona, yalan söylüyorsun diyecek. Melekler de ona, yalan söylüyorsun, maksadın kendine cömert dedirtmek ydi ve bu da söylendi. Üçüncüsü, görünürde Allah yolunda savaşırken öldürülen bir kimsedir. Allah ona ''Sen ne iş yaptın?'' diye soracak. O da ''Ey Rabbim, sen cihad etmeyi emrettin, ben de savaştım ve sonunda öldürüldüm'' diye cevap verecektir. Bunun üzerine Allah ''Yalan söylüyorsun'' diyecek. Melekler de ''Yalan söylüyorsun, maksadın kendine kahraman, cesur dedirtmek idi ve nitekim onlar da söylendi'' diyeceklerdir. Hadisi rivayet eden Ebu Hureyre radıyallahu an daha sonra şunu ilave eder. Peygamber bunları anlattıktan sonra uyluma kuvvetlice vurdu ve Ya Ebu Hureyre, işte kıyamet günü cehennem ateşi ilk olarak bunlarla tutuşturulur diye buyurdu. Müslim, İmare 152, Tirmizi, Züht 48 Şimdi kardeşim, bu hasbi halimizde sorumluluk ve hizmet nimetine şükür ve nankörlüğün birinci yolunu anlattık. Allah Sübhanehu ve Teala nasip eder ve ömür verirse devam edeceğiz yazımıza. Senden hem benim hem de kendin için duacı olmanı istiyorum. Bayramın mübarek olsun. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 31. sayısında yayınlanmıştır.